Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyodan Ekonomi Ekolojiden Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Evet. Bugün üç bir yere. Evet sesleri duyduğunuz <gülüyor> üzere bugün uzun tam kadroyuz. <gülüyor> evet bir uzun gelemedim. süredir ilk defa böyle bir e, durumla karşı karşıyız. Aslında Serkan bize sabah sürpriz yaptı. Ee, onu beklemiyorduk aslında. İkinizin dini, birden geldiğini duyunca... <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadım geldim diyorsun. Hayır ondan değil tamamen çevre meseleleri. <gülüyor> evet doğru. Evet şimdi bu hafta gündemimizde ne var? Bu hafta e, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aslında herkesin de e, gitmese bile ismini bildiği Altınova Çok e, meşhur e, bir bölge. E, Altunova bölgesinde bir demir madeni arama çalışması e, gündeme geldi. E, son günlerde e, çevre mücadelesi içerisinde e, gündem başlıklarımızdan birisi oldu bu Ayvalık meselesi. Evet ve bir toplantı yapılacaktı 16 Ekim'de iki gün önce. Ee, çevre halkının mücadelesi sonucu e, o toplantıda yaptırılmadı. Tabii konuyla ilgili olarak e, Ayvalık Çevre Derneği'nden Müge Okur bizi bilgilendirecek e, hattımızda zaten. Ben kısaca şöyle bir not ileteyim. Bu denizin altına maden arama işi Türkiye'de yani daha önce duymamıştık. E, fakat e, dünyada özellikle okyanuslarda... Bu iş yapılıyor ve maalesef çok kontrolsüz, büyük büyük sorunlar var. Evet. Bir okyanus yani derin e, deniz, madenciliği <gülüyor> meselesi var. Bir de daha sığ sularda yapılan yani Ayvalık içinde söz konusu olan herhalde e, buydu. Hı -hı. E, tabii şöyle bir şey, denizin çok dibini kazıma ve okumu kaldırma suretiyle yapılan bu işlem bütün habitatı mahvediyor. E, ve sadece o bölgeyi değil... Bütün bölge bütün e, ekosistemi etkileyen e, aslında şeyleri de olmayan yani tam olarak zararı bile kestirilemeyen hı hı. E, korkunç bir şey. Ve inanır mısınız şöyle de bir şey var. Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi diye bir şey var. Ve e, Birleşmiş Milletler'in altında kurulmuş ve 27 ülke oraya başvurup 27 ülkeden şirket hı hı. E, yani Okyanuslarda özellikle yani sınırları ülkelere ait olmayan denizlerde e, bu işi yapmak için başvuruyorlar buraya. Evet, evet. Biz bize dönelim. Biz bize dönelim. Ee, Müge Okur e, telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Şimdi esas biz size soracağız. Siz nasılsınız? <gülüyor> ne oluyor Ayvalık'ta? Bize bir anlatın. Yani iyi, iyiyiz, şimdilik iyiyiz. <gülüyor> 16 Ekim'den sonra... Evet. Ee, şimdi <gülüyor> bu e, densan madencilik ne yapmak evet. istiyor e, Müge Hanım e, nedir bu densan madencilik e, 20 bin hektarlık bir alanda ruhsat başvurusu o kadarlık bir alanı kapsıyor evet. e, denizden kumu Hı. eleyerek dipten e, büyük süpürgeleri düşünün vakumlu onlarla çekerek e, içindeki madeni ayrıştırıp kumu Geri bırakmak suretiyle maden çıkarmak istiyor. Başvurularında demir madeni olarak geçiyor. Evet. Fakat biz e, demir madeni çıkarmak istediğine inanmıyoruz. Çünkü jeoloji mühendisi bir arkadaşımız Cengiz Karaköse e, ufak bir hesaplama yaptı. Bütün bu patırtıya değmeyecek paralar var ve zarar edeceklerini düşünüyor. Demek ki altın. De, yani e, başka maddeler de var orada. Hı hı. Daha önce tahliller yapılmıştı. E, radyoaktif olabilecek maddeler, elementler olduğunu biliyoruz. Hı. Biliyorsunuz burada bir madra çayımız var bizim. O da e, yani milyonlarca yıldız alüvyolarıyla çeşitli ma madenler taşımış hep denize zaten. Bir birikim var orada. Yani demir madeni çıkaracaklarını düşünmüyoruz. Ama ne çıkaracaklarsa çıkarsınlar umurumuzu da değil e, yaptırmayacağız biz bunu. Evet. evet. Peki e, nasıl bir e, proje bu? Yani chat e, bilgilendirme toplantısı yapmaya kalktı şirket ve sizler bunu engellediniz. Hı hı. E, bu e, bir geri adım attıracak mı e, şirkete sizce? Yani umudumuz o yönde. Hı hı. E, ama biliyorsunuz 3 ay içinde tekrar bir chat toplantısı yapılacak. Hı hı. E, yine aynı direngenliği göstermemiz gerekiyor. Hı -hı. E, bu arada yasal süreçler de başlayacak. Tabii biz de dava açacağız. Hı -hı. Evet. E, geri adım attırmak tek amacımız şu anda. E, umarız da başarılı olursunuz. bu Çünkü Hı -hı. anladığımız kadarıyla gerçekten e, korkunç e, zararları olan evet. e, bir proje. Şimdi siz bahsettiniz e, bir 20 bin hektarlık alandan. Hı -hı. E, benim e, sizden gelen bilgilere göre şöyle bir şey. Yılda 90 bin ton kadar evet. e, kıyı kumunun işleneceği. E, bilgisi gelmişti derneğin tarafından. Doğru. Tarafında. Günde 300 üç, ton olmak suretiyle. E, peki bu yeterli oluyor mu? Yani gerçekten bu mu şirketin amacı çok yoksa çok daha geniş bir alana mı yayılacak? Şimdi o verdikleri rakamlarla yapılan hesaplamalarda, demir maden üzerinden yapılan hesaplamalarda korkunç zarar ettikleri gerçeği çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu değil amaç başka bir şey ama o başka bir şeyi ne chat raporunda ...ne bize söylemiyorlar şu anda. Anladım. Sizin Bizim bir var mı? Altın olabileceğini Hı -hı. düşünüyoruz. O Hı -hı. bahsettiğim e, diğer manyetikler, yani radyoaktif malzemelerde kullanılan manyetikler olabileceğini düşünüyoruz. Var olduğunu biliyoruz çünkü. Hı -hı. Budur amaç diye düşünüyoruz. Daha önce bununla ilgili herhangi bir girişim olmuş muydu? Bu ilk defa mı oluyor böyle bir arama faaliyeti? Yok e... daha önce böyle bir şey olmadı. Olmadı. Evet. Hı -hı. evet. Biz e... de çok şaşırdık zaten evet. bunu. Bir de e, sanıyorum sizin bununla ilgili başlattığınız bir imza kampanyası var evet, değil mi? Evet, Kent Konseyi ile birlikte başlattığımız imza kampanyası var. Evet. E, bir yandan burada yaşayanları bilinçlendirmek bir yandan da 16 Ekim'e çağrı olsun diye. Elbette o imzalar tabii e, yasal yollara başvururken de bizim, e, kullanacağımız imzalar olacak. Evet, Ciddi evet. bir imza kampanyası yaptık hem internet ortamında hem pazar girişlerinde standlar açarak bayağı da imza toplandı. Evet. Umarız daha da büyür. Evet. E, yani tabi aslında e, baktığımız zaman şehirler, kentler çok büyüdü. E, özellikle evet. İstanbul gibi kentlerde nüfus yoğunluğu gitgide o, o <gülüyor> baskıyı hissediyoruz. E, i̇nsanların e, kaçabileceği aslında sahiller değil mi böyle nefes alabileceği evet. yerler aslında gitgide azalıyor. Ayvalık bunlardan birisi aslında orası da biraz yapılaşmaya biraz şey kaldı, maruz kaldı. Ama yani. yine de yani nispeten korunmuş bir yer olarak bahsedebiliriz. Herhalde böyle bu, bu çapta bir çalışmanın başlatılması neredeyse Ayvalık'ta ayvalığı yaşanmaz hale getirecek değil mi? Evet ben Ayvalık gibi yerler için hani hep böyle internet ortamlarında gezi bloglarında şey okuruz. İşte atıyorum Ayvalık'a gitmek için on neden. Sağcı'ya gitmek için on neden. Yani bu tip şirketler buralara geldiği zaman bir tek o şirketlerle kalmayacak. Burada altın ya da satabilecekleri bir maden tespit ettikleri zaman diğer şirketler de buraya hücum edecekler. Ve Doğru her yere, yere alt üst edecekler. E Biz gelmek için on neden değil gelmemek için on neden yazılmaya başlayacak Doğru. daha da sonbahar. Tabi maden çıkartıldıktan sonra onun işleme tesisi, o oradan taşınması için başka yollar. Biz bunların örneklerine. Evet, evet son yıllarda e, gördük. Yani umalım e, Ayvalık'ın üzerindeki bu kara bulutlar <gülüyor> sizin de oradaki mücadelenizle süreç içerisinde kalkar ve Ayvalık bu denizde maden arama işinden bir an evvel kurtulur diyelim. Bir de evet. şunu söyleyeceğim Müge Hanım, galiba Bodrum Arkeoloji Müzesi dalgıçları bu mesele ilk evet. Mayıs'ta ortaya çıkmıştı. da evet. gelip bir keşif yaptılar ve evet. sadece canlı yaşamı açısından değil, tarihi e, değer açısından da hı hı. bu deniz altının çok e, yani sizin o bölgenin Altınova bölgesinin hı hı. E, son derece zengin olduğu tespit edildi ve bu e, rapor raporlanıyor mu şu anda ben Doğru, bir şey söyleyeyim hemen Ayvalık'ta yani ben su altıyla da biraz ilgileniyorum. Ayvalık Türkiye'de kırmızı mercanların, yani orada hakikaten hı. çok önemli e, sualtı hı. yaşamı var. Kırmızı mercanlar bir tek Türkiye'de işte, Ayvalık bölgesinde var. E, Dileyenler internetten fotoğraflarına bakabilir. Yani bir Kızıldeniz'in maldivleri aratmayan orada bir sualtı e, yaşamı var. Bu anlamda da çok değerli. bir 5e sadece bir ek yapmak istedim hı hı. bu anlamda. Sağ ol. Evet, çok doğru. Kırmızı mercanlar konuştu. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben de dalışla ilgileniyorum. Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinde kırmızı mercanlar var fakat dal şeklinde jungle olarak <gülüyor> evet. bir tek ayvalık da var. Jungle olarak. İlginç. Oo, tabii. Çok evet. ilginç. Ee, Tabi bunun kıymetini biliyor muyuz ki mercanlar hani sualtı ekosistemleri için zaten çok çok önemli. Hani iklim değişikliği meseleleri tartışılırken de bu mercanların yıkımı, onların yok oluşu bir çok önemli bir gösterge çünkü çok hassaslar. Ee, yani bütün bunları üst üste koyunca tabii ki. E, daha da kıymetli yani zaten kıymetli e, ayvalık e, bizim için ama böyle e, bu konuları konuşuraya daha da kıymetli hale geliyor. Evet. Tabii ki tabii ki. Peki e, çok teşekkür ediyoruz teşekkür Müge ediyorum. Hanım yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. E, size mücadelelerinizde kolay kolaylıklar kolay diliyoruz. Hepimize kolaylıklar diliyorum böyle bir süreçte. <gülüyor> <öyle>. Evet teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ben her hafta burada program çok teşekkürler. Bağlamayız. Sağ ol Sağ, olun. Sağ olun. Ben her hafta programda şunu dile getiriyorum yani oradaki insanların yereldeki insanlar olmasa hakikaten bir bütünü parçasıyız aslında. Yani açık radyosuyla biz gazeteciler, Hı -hı. E, yereldeki sivil toplum örgütleri halkanın biri eksik olsa belki ulaştırmakta zorluk çekeceğiz. Halkanın bir yeri de tamam olsa <gülüyor> idareciler anlamında evet. aslında sorun kalmayacak belki böyle programlara ihtiyaç olmayacak. Şirket. Şimdi yani. başka bir... Şimdi e, Ayvalı önce konuşalım istedik biraz daha sıcak gündem olduğu için bu hafta e, chat toplantısıyla ilgili bir takım gelişmeler olduğu için ama tabii e, başka bir takım gündemler de var. E, Serkan bir biraz tanesini, onlardan bir tanesini bahsetmek tanesini nasıl, istiyor nasıl bu hafta. Nasıl bağlayacağım hemen geldi aklıma. Ha, evet, giniyoruz. Ee, e, yasa da ve sivri ile ilgili biliyorsunuz ...oranın bir demokratamadı neydi Turizm ve kongre Merkezi demokrasi, demokrasi adası ne, vesaire Her neyse bir yok etme projesi orayı yani insanlardan tarihten de arındırma Ben Bence e, sadece seçili insanların gidebileceği bir şey yapıyorlar orada hı hı. ben oraya ilk Yani bu proje için gittim daha sonra Başka bir haber için daha gittim. İstanbul Üniversitesi su ürünleri su bilimleri oldu şimdi. Su bilimleri fakültesinden hocalarla birlikte gidip e, adanın etrafında dalış yaptım. Bana çünkü evet. şunu söylemişlerdi. Orada yumuşak mercanlar var. Ayvalık'taki hmm. bu kırmızı mercanın hmm. turuncu mercan turuncu yumuşak mercanlar var. Düşünün ee, İstanbul'da yani. İstanbul'da, İstanbul'da. Ben bunu duyunca şok geçirdim. Önce bunu e, görmek, istedim. görmek istedim. İlk başta inşaat başlamadan önce gördüm. Sonra bir daha gittim. E, çünkü oradaki hocalar şey dedi. Bunlar ölüyor hafriyat atıkları. Diye. Çünkü adının etrafındaki kayalıkların üzerinde bu. Gerçekten hmm. de şunu gördük. Öldü mü diye gittik. E, Yassadan'ın etrafındakiler ölmüştü. Ama Sivri Adanın etrafındakiler yaşıyordu. Yani hmm. Sivri, oradakiler adeta taşınmış gibi Çok Sivri Aday'a da e, vardı. Şimdi ama. olayı nasıl bağlayacağımı da söyleyeceğim. Yasadaki şantiye şu anda inşaatlar tamamlandığı için kalktı. Ve e, bu proje Sivri Aday'ı da kapsadığı için Sivri Adaya gitti. O e, şantiye iş makineli. ...makineleri Yassadan'ın başına gelmiş gel, olanlar şu anda bundan sonra artık Sivri da başına gelecek. Yani buradaki haberimiz önemli olan şey. Ee, çok, bundan çok, sonra Sivri fotoğraflarını göreceğiz. Evet. Eskiden böyleydi hatırlayın Yassadan'ın, yassadanın hava görmeyiz. fotoğraflarını. Hava fotoğraflarını hatırlayın yemyeşil bir eski fotoğrafı ve e, Yassadan'ın mahvolmuş hali görmeme hmm. şansımız... Sivriada için de böyle yasağı için de umudu vardı ama yasağı oldu. evet zaten o dönemde <gülüyor> ben eski bir e, Burgazadalı olduğum için e, takip etmiştik. Orada eylem vesaire de yapmıştık. Zaten son ayak basajımız basmamız oldu yasa adaya. E, tabii ki şirket yaptı. O zaman da Sivriada ile ilgili projeler de hatta yalsık çizdik. E, Sivri Sivriada'nın en önemli şeylerinden biri e, İstanbul'daki Tüm yani Marmara, yani Marmara Denizi'nden Karadeniz'e giderken Sivri Adada o, o dediğin habitatta balıkların yumurtlama alanlarıdır. Hı. O yüzden çok kıymetli yani evet. e, insanlar e, doğayı işte orada ne bileyim e, bina yapılmasını vesaire önemsemiyor ama şunu bilsinler ki. E, buradaki bütün o balıkların e, yavrulama e, yerine son kalan e, temiz e, yerlerden birinde mahvettikten sonra İstanbul'da balık falan olmayacak. Evet aslında tarihi Bizans'a dayanan bir yer e, Sibra'da e, şöyle ufak bir, bir bilgi sanırım, e, verelim. Bir şey e, şimdi aslında burası bir sit alanı yani sizin de e, gayet iyi anlattığınız üzere yani her bakımdan sit alanı doğal anlamda, tarihi anlamda, kültürel anlamda. İstanbul 5 numaralı e, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009 tarihli kararı ile ikinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit e, alanı ilan edilmiş Sivriada. Fakat daha sonra e, hazine mülkiyetinde 92.565 metrekare e, bu hı hı. adanın büyüklüğü. 2012 yılında... Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis ediliyor. Ve ondan sonra da işte adadaki aslında yıkım sürecinde düğmesine burada basılmış oldu ve daha sonra... Ee, belki adını burada anmakta bir sakınca yok çünkü medyada yer alan haberlerde de ismi geçiyor. Mesa Holding'e evet. verildi. Burası bir kongre evet. ve fuar alanı yapılmak isteniyor ve bu hafta gene medyada e, çıktı bu haberler. Buraya bir şantiye alanı e, kuruldu ve e, herhalde ee, senin de az evvel söylediğin gibi yazladanın başına gelenler şimdi Sibra adanın başına gelecek. Şantisini Sibra adaya e, taşıdı. Evet. Bu adalar meselesini konuşunca ne zaman aklıma Sen şunu düşünüyorum. <gülüyor> Yunanistan'ın kaç tane adası var? 2000 2000'e yakın daha fazla belki. Yani yüzlerce binlerce Hı -hı. adası var. Yani hepsinin adası üzerinde adası yaşam, yaşam, yaşam yok ama evet. Adası var, var, evet. Çok büyük bir ekonomik kriz atlattı bu ada. Ama neden biz Yunan Adaları Yunan Adaları konuşuruz? Çünkü yani 40, bir gidiyorsunuz 40 yıldır aynı aile. Günün küçücük bir işletmesi var. Adaları el sürdürmüyorlar. Adalar Koruma Bakanlığı diye tabii çok olunca bu, bu var. Bizim şu hepi topu 5-10 tane adamız var. Bunu koruyamıyoruz. Adamlar ekonomik krizi atlatmak için 3 tane adasını satsaydı. Emre belki hayatın <gülüyor> ömürlerinin 50 yılını garanti altına alırdı. Yani onlar aptal mı yapmıyor da biz neden 5 adamımıza sahip çıkamıyoruz? Oradaki tarihi koruyamıyoruz. Ee, bir yandan tarih korunacağı söyleniyordu. yasaların açın internetten bakın fotoğraf. Tarafına, ...ne duruma geldi, böyle mi korunur tarih? Evet, ee, şimdi birkaç tane daha gündem maddesi var. Aslında, Yine ben söyleyeyim bir tane. E, evet, bu hafta ya, sen geldin, programa sana e, Yani sizi görmeye bu. geldim dedim ama aslında bunları <gülüyor> sevdim. <Evet, gülüyor> yani sizi de seviyorum tabii. Ee, <gülüyor> sağ ol, eksik olma. <gülüyor> <gülüyor> ya Maçka Parkırı, Parkı'ndaki ağaçları konuşmak istiyorum. Ben özellikle bu ağaçları çok takip ettim peşinden. Bir gece yapılan operasyonları biliyorsunuz orada. <gülüyor> Kaç tane ağaç yerinden söküldü. Ve şunu dediler, biz ağaçları kesmedik, taşıyoruz, söktük, taşıyoruz, götürdük. Ne oldu? Ne oldu ne anlat. Oldu o ağaç. Önce, ne oldu önce birkaç, ay önce, birkaç ay önce haberini yapmaya gittim oraya e, ağaçlara. Ağaçlar yüzde yüz kurumamıştı, ama yüzde sekseni yani oradaki dikilen işte kaç ağaç vardı? 33 tanesi Selvacı'dı vesaire Hı -hı. bir sürü rakamlar var. Ee, ee, toplam 85 ağaçmış galiba. Yüzde sekseni falan kurumuştu, bir iki tane ha. ağaç kalmıştı. Bugün gidin bakın Zekiya Köy'ün orada dikilmiş ağaçlar var bugün ağaçların hepsi söküldü. Yerine oranın coğrafyasına uygun başka ağaçlar dikildi. Yani başka ağaçları artık yok. Öldü öldü yani. O öldü, ağaçlar söküldü. öldü. Çünkü öldü. şeydi yani bir şey ceset tarlası gibiydi. Ağaç ceset tarlası gibiydi. Öyle evet. ağaçlar öyle Ork de olmazdı. Üç. En sonunda da yapacakları oydu ve söktüler attılar. Çünkü o zaman yaptığım haberde bu ağaçların orada tutmayacağı, Hı -hı. yetişmeyeceği bunu bilim yani, insanları söylüyoruz Çok fazla bilim insanına gerek yok. Oradaki köylüyle bile konuşsanız Tabii. ya Allah burada yani çıkartmak istese bu servile burada çıkar dedi. Evet. Neden başka ağaçlar çıkmış? Çünkü onun coğrafyasına uygun değil. Sen getiriyorsun onun coğrafyasına uygun olmayan başka parkında bir. de tabii toprağın hazırlanması ağacın hazırlanması. O zaten başka bir boyut. Yani iki yıl önceden başlanması lazım ağaca budamaları yapılması lazım ağaca, fiziki olarak hazırlamak lazım. Oralara zaten girmiyorum. Yani teknik anlamda yani bu kadar park ve bahçeler müdürlüğünde, bu kadar mühendis insanlar, ağaçtan anlayan, bitkiden anlayan orman mühendisi insanlar var. Oradaki, bir, orada yaşayan köylülere çay bahçesindeki bir görevlilerle konuştum. O bile o zaman öyle söylemişti. Yani oradaki mesire yerlerinin bir tanesini yetkilisiyle. Benim insan olmaya gerek yok bunu anlamak için. Neticede gördük ki daha bir sene bile olmadı. Artık maçka ağaçları, oradan sökülen ağaçlar. Artık Yok, yok. Hepsi daha önce yapılan haberlerde yoğun ağaç kesiminin yaşandığı işte Şubat ayıydı 200 civarında ağaç kesildi oradan niye kesildi aslında bütün bunlar bu plansızlıklar ve hep bahsettiğimiz bu mega projeler ne uğruna kim için neden yapıldığı tam olarak bilinmeyen bir takım projeler için bu neydi dolma bahçe levazım balta limanı ayaza karayolu tüneli Projesi kapsamında Maçka Parkı'nın belli bir bölümünden o yol geçeceği için 200-199 tane ağaç yerinden söküldü ve orada... E, Maçka e, parkını korumak üzere e, bu ağaçların kesilmemesi için de yine burada önemli bir mücadele verildi bunu da es geçmeyelim. İnsanlar orada nöbet tuttular bu e, kesilen ağaçlar nereye götürülüyor kamyonların peşine düştüler nereye dikiliyorlar çünkü e, süreçler hiçbir şekilde şeffaf işlemediği için e, kamuoyunu doğru bir bilgilendirme hesap verme olmadığı için ve ne oldu sonuç olarak gözümüzün önünde bugün geldiğimiz Ekim ayında o ağaçlar artık yok. Yok. ne maçka parkındalar ne götürüldükleri sarı yerde dikildikleri yerdeler Birkaç ee, yani tane gözümüzün... çınar ağacı var orada. gözümüzün içine baka baka. tutan birkaç tane ağaçlar ee, e, evet, var. Evet şehrin göbeğinde bu ağaç katliamı. Bu tüneller, yapıldı. E, meselesi yani karayolu tüneli yola la lazım bize diye evet. e, anlatılıp duruluyor. Halbuki bu işi bilen inşaat mühendisi e, Profesör Zerrin Bayraktar'la geçen konuşuyordum. Yani onun da söylediği şey şu bir kere birincisi her şeyden önce plansızlık. Hı hı. İkincisi işte mesela Avrasya tüneli gibi paralı ve yine sadece çok az e, insanın özel arabasıyla kullanabileceği e, tüneller bunlar. Yani şu anda Avrasya Ben kullanamıyorum mesela... bile ben motosiklet kullanıyorum bile geçirmiyorlar orada. <gülüyor> Yani böyle bir durum Yıllardır var. Yani o yüzden karşıydım. Halka, <gülüyor> halka e, büyük bir hizmet veriyoruz gibi bir şey var. Korkunç paralar harcanıyor. Ama e, kullanabilen e, kesimde zaten çok kısıtlı. Evet. Bir de tabii Kuzey Marmara e, otoyolu çok projesi. Fecik, fecik. Yine e, bu da aslında 3. E, havalimanı. 3. Evet. Köprü ve Kanal İstanbul projeleriyle birlikte e, bu mücadeleleri veren insanların e, karşı çıktıkları özellikle projelerden bir tanesi de bu Kuzey Marmara otoyoluydu e, neredeyse bütün Marmara'yı bir e, kelepçeyle Çevreleyecek etrafını ve o yollar yapılırken tabii herkes tahmin edebiliyordur ne tarım alanları ne yollar ne evler pek çok işte doğa tahribatının olacağı çünkü çok ciddi bir alandan bahsediyoruz İstanbul'dan. E, Kocaeli'ne kadar e, ciddi bir kamulaştırma oldu e, geçen hafta. Ya rakamlar senin önünde açık mı bilmiyorum. Bu Arnavutköy, Bahçe, Başakşehir'in hmm. olduğu yerdeki Arnavutköy'de sadece orada 85 hektarlık bir alanın kamulaştırması işte. Ticari, konut vesaire bir sürü gerekçelerle oradaki boş bir arazinin orman arazisinin. Evet, evet. E, kamulaştırması söz konusu daha birçok yerde bütün böyle bölgeyi, parsel parsel parsel, parsel e, evet. alanlar kamulaştırıldı. Resmi gazetede yayınlandı. yayınlandı o Önceki da bu hafta, evet, bu hafta. Evet hem işte üçüncü e, Boğaz Köprüsü'nden başlayıp e, Sakarya Akyazı arasında yapılacak Kuzey Marmara Oteo <gülüyor> Projesi kapsamında... Yani say say bitmiyor zaten o resmi gazetenin eklerinde de böyle koca koca listeler var sayfalarca. Burada işte özellikle Kocaeli'nde Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit, ya kadar uzanan çok ciddi mahallelerin de isimleri içinde tek tek haberlerde geçiyor. Önemli bir alanda acele kamulaştırma kararı çıktı Bu da tabi yani bunu da defalarca konuştuk Bu acele kamulaştırmaların nasıl normalleştirildiği Aslında işte savaş hali gibi çok olağanüstü hallerde Kullanılması gereken bu acele kamulaştırma e, yasalarının nasıl artık yani mahalle içlerine kadar e, bu e, projelerde e, devreye girdiğini e, yıllardır biliyoruz. Şimdi neredeyse koca koca e, ilçeler e, kamulaştırma Yani yol altında. için değil yani şey yapılmasın yani yol zaten ana evet, güzel ya zaten belli ticari alanlar vesaire bir sürü şey yazıyor madde yazıyor resmi gazeteden e, o ilgili maddesinde e, ya burada önemli olan resmi bütününe baktığımız zaman e, şunu görüyoruz. Ben hiç unutmuyorum bir tane hoca ile konuşurken zamanla radikalde haberleri yaparken ya bu memlekete tabii ki yapılacak. Köprü de yapılacak. Havalimanı da yapılacak. Köprü şey 3. havalimanı da işte köprüsü de yapı, yapılabilir. Sorun şurada. 2. İkinci, ikinci köprü yapıldığında eee Sultanbeyli gibi bir ilçe bugün Anadolu'daki birçok ilden büyük bir ilçe kendiliğinden ortaya çıktı. Önemli olan sorunun büyüklüğü burada ve görüyoruz ki daha 3. köprü projesi başlamadan 3. köprü şu kadar 3. köprü manzaralı bilmem neli falan konut projeleri satılmaya başladı. Özellikle o köprünün etrafında bir zaten arazilerle ilgili nasıl bir rant Aynısını o, o, Kanal, İstanbul'da Kanal İstanbul'da da görüyoruz. İstanbul'un kendisinin illüstrasyonunu göz, gözünüzün önünde canlandırın. YouTube'a bakın oradaki şeye. Kanal İstanbul'un e, illüstrasyonunda boğazın etrafında e, hep evler var. Yani hı hı. neden? Sadece hani gemi trafiğini rahatlatmak için değil miydi bu? Öyleydi. E şimdi yine belki süremiz de daralıyorken son bir noktada aslında Kanal İstanbul dedik onunla ilgili söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kanal İstanbul'un Çevresinde kurulacak yeni yerleşim Alanının planlanmasına ilişkin Oh maşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Bir protokol imzalandı ve TOKİ'ye bir yetki Verildi Bir takım taşınmazlar Kanal İstanbul için belediyeye Tahsis edilecek Ve bu arsa Üretimi ve geliştirme alanlarında ...yine Ulaştırma Bakanlığıyla ...TOKİ birlikte belirleyecekler. Yani dediğin gibi bir su yolu... ...su geçiş projesinden... ...birdenbire bir gayrimenkul geliştirme Tabii. projesine... ...dönüştü. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Çok ama. Çok e, Yani <gülüyor> En azından bizim söylediklerimiz... E, ...havada kalmamış oluyor. Arkadaki <gülüyor> niyet artık su yüzüne... E, çıkmış, ...çıkmış vaziyette. Olur. Planımızda başka şeyler de vardı ama bu yoktu bile. Yani <gülüyor> burada eminim bir buçuk saat kalsak... ...laf lafı açacak, neler çıkacak memleketteki... Ee, çeviri sorununda değiliz. Bir de devamlı ekleniyor yeni evet, bir şey. Devamlı yenilere ekleniyor. Hiç mi, hiç mi bu ekitte güzel şey <gülüyor> olmuyor? Olmuyor maddesin. Yani tek bir yeşil alan, tek bir doğal alan kalmamak üzere bir şey var. Yani Validebağ korusuyla da ilgili mesela Millet Bahçesi. Millet Bahçesi. Evet. Ee, hikayesi var, projesi var. O konuda da ilerleniyor ee, benim bildiğim Yani dava Doğru. süreci falan başladı ama e, yine de bu bütün bu mücadeleleri yapmak... Çok önemli hani sadece e, yerelde e, bir, bir takım gruplar bir yere geliyor ama daha fazla kamuoyunun desteğine ihtiyaç var. Evet. Selahattin böyle boğazını kesme işareti yap. Evet bizi aslında kesecek. bütün, <gülüyor> <Daha fazla> değil, <gülüyor> bütün bu, bu hafta e, gündemdeki aslında aşağı yukarı çevre ve kent e, gündemlerini e, birkaç cümleyle. Ee, ...özetlemiş olduk, iyi oldu. Bu hafta farklı bir e, formatta yapmış evet. olduk programa. Arada bir yapmamız gerekiyor. <gülüyor> oluşturarak. Evet, bu hafta da Ekonomi Ekoloji'nin sonuna geldik. Haftaya evet. görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere, hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji